Yani herhalde mezun olduğunuzdan bu yana bilişimle devam ediyor. Bilişim özellikle bir de e, hukukçu olduğunca bilişim hukuku olarak herhalde hayatınızı devam ettiriyorsunuz bu şekilde. Evet genel olarak öyle. Yani özellikle e, 2000 yılında ben stajyerdim, 2001'de avukat oldum. O tarihlerde yeni yeni internet siteleri, elektronik ticaret siteleri kurulmaya başlanıyordu. Daha geniş banda geçilmemişti. 2004'te geniş banda geçildi. Yani bu kullandığımız... E, ADSL teknolojileri, daha sonra fiber optik teknolojileri falan derken onlar hep sonraki yıllar. E, o tarihte bu yana hep işim e, bilgi teknolojileri şirketleri, internet şirketleri ve bilişim suçları üzerine oldu. Yani işimin ağırlığı hep %80 ağırlıkla genelde bilişim suçları. Anladım. Bugün sizlerle e, bu doğrultuda bir konuyla ilgili konuşacağız. Sosyal medya ve hukuku konuşacağız sizinle. Öncelikle ben... E, Konuşmaya başlamadan önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün tabii e, sosyal medya yasasını da konuşacağız. Ardından onunla ilgili ayrıntıları da konuşacağız. Ancak öncelikle ben e, hayatımızın içerisinde olduğu için sosyal medya ve e, normal hayatta yaşayabileceğimiz şeylerin bir takım benzerleri sosyal medyada da başımıza gelebildiği için e, bu kötü durumlarda, bu istenmeyen durumlardan nasıl kurtulabiliriz, ne yapabiliriz? Onunla ilgili birkaç tavsiye alma, e, almak istiyorum başta. Evet. Dilerseniz başlayayım ben sorulara. Tabii ki. Soru cevap için ilerleriz. Evet. Tabii yani soru cevap biraz da arada böyle girmeye çalışacağım ben tabii işte o doğrultuda. Öncelikle herkes açık bir sosyal medya hesabımızın olduğunu varsayalım ve bu hesaptan yaptığımız bir paylaşımı bir başkası açık olarak hani sosyal medya hesabımız açık olduğu için buna dayanarak da kendisi de paylaşmış olsun. Bu hak ihlaline girer mi? diye sormak istiyorum. Bunun sorma sebebim de açıkçası hani sosyal medya hesabımızın açık olması bunu meşrulaştırır mı diye sormak temeli bu yani sorunu. E, bunu şöyle bir değerlendirelim. Yani sosyal medyada kullandığınız bir içeriğin e, yeniden takipçilerinize ulaştırılması için retweet etmek, like'lamak veya işte ne bileyim Facebook'taki gibi like'layak ya da e, kendi profilinde paylaşmak gibi şeylerden mi bahsediyoruz yoksa Yazıların içeri kopyalayıp alıp kendisininmiş gibi sunmak mı? Tabii kendisinin gibi. Hani bu retweet gerçi mesela hani bize ait olduğu belli oluyor ancak hani kendisininmiş gibi paylaşması durumu. Evet. Yani burada tabii ki telif hakları e, durumu var ama böyle herkesin e, kullanabileceği işte sloganlar ya da aforizmalar diyoruz hani sosyal medya aforizmaları hep böyle büyük insanlar gibi laf etmeler falan vardır biliyorsun. Veya işte evet. espriler vardır. İşte bazı söz öbekleri, bazı kalıplar vardır. Tabii bunlar da e, bir nevi internette, sosyal medyada kendinizi ifade ettiğiniz andan itibaren evet sizinle anılır ama e, bir müddet sonra da anonimleşmiş e, hale gelir. Yani ilk kaynağı kime ait olduğu belli olmaz. Ama bu bir e, eserse yani fikir sanat eserleri kanununun kabul etmiş olduğu eser tanımına girerse, sahibin kusuriyetini taşırsa bir e, ilim eseri, bir edebiyat eseri, bir bilgisayar programı, bir müzik, bir e, roman, bir şiir veya işte başka bir şey olsa tabii ki bu durumda e, sahibinin haklarına halal getirilmemesi gerekiyor. İlk açıklayan orada e, ilk analizlenmiş olan bu hakları kazanmış olur. Tabii ki bu bir e, karene olarak kabul edilir. Dolayısıyla ondan sonraki her paylaşım e, telif haklarına, e, fikri fikri ve sınai hak, fikri haklar hukukuna bir aykırılık teşkil edecektir. Tabii bunu da tespit zaman zor olmayabilir. Evet, hak ihlali, evet. Hak, hak ihlali. Bu arada en çok sorulan sorulardan birisi de şu, hani bazen üniversitelere gittiğimizde konferanslarda, size fikirlerim var, bazı fikirlere işte açıklıyorum ama bu fikirler başkası tarafından kullanılıyor, bu fikirler korunur mu gibi. Hayır, fikirler korunmaz. Çünkü fikirler de biliyorsunuz e, herhangi bir şekilde böyle bir patent gibi veya faydalı model gibi veya endüstriyel model gibi korunan bir unsur değil. Ancak işte bir yere vermiş olduğunuz fikri gizlilik sözleşmesiyle veya başka koşullarla koruyabilirsiniz. O da çok yeterli bir koruma olur mu tartışılır. Anladım. Yani fikirlere kurşun işlemez ancak bu şeyliği söz şahibel diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Belki merak etmişlerdir işte bir başkasının evet. içeriğini retweet etmek veya işte like'lamak veya tekrar paylaşmak falan ne olur diye. Çünkü bu soru da çok soruluyor. Ee, mesela birisi bir suç unsuru paylaştı, sizle retweet ettiniz. Yani bu görüşlere katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Retweet etmeniz, o görüşe katıldığınız anlamına geliyor mu, gelmiyor mu gibi. Ee, çok kişinin aklında soru var. Aslında şöyle bakalım, ee, 5671 sayılı kanun düzenliyor. Orada e, başkasının içeriğinden sorumlu değilsiniz. Yani bir içerik kim ürettiyse o içerikten o kişi sorumlu. Siz başkasının evet. içerinden sorumlu Yani onu retweet etmek, like etmek o içerikten sorumlu aldınız, e, sorumlu olduğunuz anlamına gelmez. Ama burada tabii pratik bir rehber kullanmamız gerekiyor. Çünkü herkesin bir içeriği retweet etme amacı farklı. Mesela kimisi kendisine edilen küfrü de retweet ediyor. Bu onu benimsediği, evet. o, onu e, işte takipçilerine ulaştırmayı amaçladığı gibi bir anlam taşımıyor. Tam aksine hani Bakın bana böyle bir şey yapıldı. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim gibi bir amaç da taşıyabiliyorum. Bazen benimsediğiniz bir fikri retweet ediyorsunuz. Bunu takipçilerim de görsün diye. Evet. Bazen e, sevdiğiniz bir şeyi gösteriyorsunuz. Bazen hiç sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir şeyi gösteriyorsunuz. Dolayısıyla e, farklı farklı kullanım alanları var. Hatta yabancıların hesaplarında şöyle yazar. E, RTs are not endorsements falan yazar. Hani e, RT'lerim bir şey değildir. Evet, katıldığım, katıldığım gelmez. anlamına gelmez evet. onu iştirak ettim anlamına gelmez anlamda tam bir Türkçe değil ama bu anlama gelir. Evet. Ee, yani bunu kullanmanın da bir anlamı yok ama genel olarak böyle kabul edilir. Evet bir bunu de, da soracaktım bilir, aslında. Benim. Evet. Bir de tabii şey var like'lar falan bazen karışabiliyor. Hani birisi vefat ediyor. İşte diyor ki dedem vefat etti. Hani en basitinden evet. altına like basılıyor, kalp basılıyor. Hani ya zaten like basıldığı zaman bu onu çok sevdim, bu işi beğendim anlamına gelen bir halden çıkmış vaziyette genel olarak. Doğru, evet. Yani böyle hani bu işi çok beğendim, ikide ölmüş falan gibi bir anlamı yok. Hani evet. bunları da açtık diye düşünüyorum zaten seneler oldu. Evet. O yüzden oradaki bağlama bakmak lazım. Hani ne gibi paylaştı, bunu nasıl sundu. Şimdi bir de quote tweet dediğimiz alıntılama yapma. Hikayesi de var. Özellikle Twitter'da hatta Facebook'ta da var. Sosyal medyadan en çok kullanıldığı zamanlarda. O zaman işte kendi görüşünüzü beyan etmiş oluyorsunuz. Hmm. Kendi görüşünüzü beyan ettiğiniz için o zaman artık oradaki içerikten sorumlusunuz. Yani bunu artık hiçbir şekilde şey yapamayız. Bir şeye notlarıma bakıyorum. Hani biraz da şey gibi, gibi diyeyim. Yani sosyal medya hukuk deyince aklımıza çok çeşitli sorunlar geliyor. Aslında evet. günlük hayatta yaşadığımız ne varsa sosyal medyada da bir şekilde yaşıyoruz. Yani paylaşıyoruz. Biz paylaşmayı, sohbet etmeyi seviyoruz. Zaten insanın genel özelliği hem sosyal evet. olması hem de paylaşmayı sevmesi. Bu her zaman iyi bir şeyi de paylaşıyoruz anlamına da gelmiyor. Kötü bir şeyler de paylaşılıyor tabii ki. Dolayısıyla paylaşmayı sevdiğimiz için burada gerçek hayatta neyi paylaşmayı seviyorsak arkadaşlarımızla veya bir toplulukta bunu da paylaşmayı aynı şekilde seviyoruz. Bu bazen ama e, kantarın topuzu kaçabiliyor. Mesela e, birçok kişinin görüyorum, kendi özel hayatını çok fazla ön plana çıkarabiliyor paylaşımlarında. Evet. Yani kediyi ne zaman sevdiğinden tutunda ne zaman ne yediğine kadar, ne giydiğine kadar falan e, birçok ayrıntı görüyoruz. Ama o onun tercihidir. Kendi özel hayatını bu şekilde e, yaşamak istiyordur, insanlarla paylaşmak istiyordur. Buna hiçbir şey diyemeyiz, saygımız sonsuz. Tabii, evet. Sorun, sorun. Sizin paylaştığınız bir özel hayatın bir başkası tarafından farklı amaçta kullanılması veya siz başkasının iznini almadan veya onun rızası olmadan onun özel hayatının gizliliğini paylaşabiliyorsunuz. Mesela şeyi çok ahlaklı bulmuyorum açıkçası. Hani internet, sosyal medya üzerinden DM'den yürüme diye bir tabir vardı evet, gençler arasında. Evet, evet. Onu da soracaktım. Hani, evet. evet birisi DM'den yürüyor bir kadına. Bir kadın evet. erkeğe yürüyebilir. Her neyse. Hani o, o jargonla konuşmaya çalışıyorum. Sonra bir bakıyorsunuz bir müddet sonra işte bu konuşma içerikleri ifşa edilmiş. Böyle bir moda maalesef. çıktı. Yani e, bazen şeyi ayırt edemiyoruz. Cinsel tacizle e, bir beğenme veya bir arkadaşlık teklif etme veya bir şey e, yemeğe çıkmayı teklif etme veya farklı bir teklifi birbirine karıştırabiliyoruz. Evet maalesef. Yani Yargıtay kararlarında falan da bazen bu birbirine karışır. Yani bir kere işte beğendiğini belli eden bir insana cinsel tacizden cezayı onamışlığı da vardı Yargıtay'ın. Hayır birden fazla ısrarlı bir şekilde e, taciz etmesi veya laf söylemesi tacize girer gibi Yargıtay kararları da var. Ya bu her zaman somut olaya bakmamız gerekiyor ama e, birçok somut olayda hani basitçe karşıdakini rencide etmeden, karşıdakine saygısızlık etmeden herhangi bir e, hani cinsel amaçlı da olmayan, yemeğe çıkalım veya seni beğeniyorum gibi bir teklifte aslında e, bir şey olarak kabul edilebilir. Yani hukuku uygun bir davranış olarak kabul edilebilir. Beğenmezseniz hayır dersiniz veya işte cevap vermezsiniz. Ama ısrarlı bir şekilde devam ederse artık orada rahatsızlık boyutuna geçer. Eğer cinsel anlamlar e, ifade etmeye başladığı zaman evet orada bir cinsel taciz söz konusu olur. Yani suçun unsurları farklı farklı e, yerlerde Film karesi gibi düşündüğünüzde, böldüğünüzde farklı farklı zamanlarda ancak oluşabiliyor. Her Bunu, e, evet. beğeni, her beğenme veya her böyle bir yemek teklifi veya tanışma teklifi veya seni seviyorum demek falan bir cinsel tarz olarak algılanacaktır. Fakat e, şunu söylemem lazım, e, sosyal medyadaki kültür de bir şekilde kendi kendine evriliyor ve değişiyor. Evet. Yani ifşa videoları veya işte ifşa mesajları ifşa etmekte bir nevi moda haline geldi. Ama kadınları da şöyle çok iyi anlıyorum. Çünkü e, kadınları da çok ciddi anlamda taciz eden, tehdit eden, e, ağzı alınmayacak e, küfürler eden, cinsel tacizde bulunan çok sayıda da insan var. Kadınlarda evet. da ister istemez böyle bir tepki oluşabiliyor. Genel olarak toplumsal olarak. Çünkü zaten sosyal medyadaki en büyük sorunlarımızdan birisi de yine aynı şekilde toplumsal cinsiyet eşitsizliği. E, ve sosyal medyada bu çok fazla artık gündeme gelmeye başladı. Evet. Yani erkeklerin kullandığı bir takım espriler e, artık kadınlarda da rahatsızlık yaratmaya başladı. Bırakın cinsel tercih vesaire vesaire. E, buradaki eşitsizlik evet. sosyal medyada çok çok daha fazla hale, e, çok daha hızlı kullanılır hale geldi. Bunu peki bu mesajları değerlendirirken e, normal hayattakine göre mi değerlendiriliyor karşılaştırma yapılırken? Mesela e, sosyal medyada bir insan veya işte bir kişi daha böyle cesaretli olabiliyor hani ve ona göre bir şekilde bir mesaj atıyor. Hani normal hayatta yapamayacağı bir şey belki ama hani orada daha bir anonim rahatlığı anonim cesaretli olduğu için belki de. Ya aslında daha... sosyal medyada anormal bir hayat yaşamıyor insanlar. Yani oradaki de normal hayat. Hiçbir farkı yok. Yani, yani. öyle ama hani derecesi bu mesela sosyal medyadaki taciz mesajlarının derecesi normal hayatta yapılmış gibi mi hani karşılaştırılma yapılıyor? Mesela hani sosyal medya hukuk kanunu yok ancak eee Duruma göre mesela işte aile hukukuna bakılıyor veya işte aile kanlı ticaret kanlı ceza kanlı bakılıyor ya. Hı hı. Bunda da karşılaştırma normal hayatta olduğu gibi bir, bir e, o kişinin normal hayatta verdiği bir tepkiyle mi karşılaştırılıyor? Normal yani e, söylemiş gibi. Sütün unsuru ve suçun e, cezalandırılması açında söylüyorsanız hayır bir şey fark etmiyor. Yani hı. yanında bunu yapmışsınız. Ha arkadaşların arasında yapmışsınız, ha sosyal medyada yapmışsınız, hatta özel mesajla yapmışsınız. Burada hani suçunun sonunda bir veya işte cezasında herhangi bir değişiklik yok. Mesela hakaret olsaydı olabiliyordu. Mesela e, özel mesajdan hakaret etmek, basit hakaret ama sosyal medyada aleni olarak hakaret etmek cezanın artırılma sebebi olabiliyor. Burada böyle bir şey yok. Ve... E, Şöyle bir şey de var. Hani anonimlik arkasına sığınarak veya kimliğinin tanınmaması arkasına sığınarak bu tür taciz olayları da olabiliyor. Evet, bu daha fazla yapılıyor ama bu da cezayı artıran bir sebep değil. Çünkü hani basit olarak taciz e, suçu, cinsel taciz suçu unsur olarak kabul edilmemiş burada. Cinsel taciz suçu da unsur olmamış. Anladım. İnternetten yapılıyor olması veya anonim bir kimlikle yapılıyor olması. Anladım. Ee, hakaret demişken onunla da ilgili bir sorum vardı. Ee, sosyal medya hesabında paylaşımın altına yapılan bu hakaretvari vari e, söylemleri ge geçenlerde hatta e, görmüştük yaşadık bunu. E, Mansur Yavaş ve bir hemşireyle e, çok hoş bir sohbetleri olmuştu. Ardından kötü niyetli bir kişi kötü bir yorum yapmış, hakaretvari bir yorum yapmıştı ve e, o adam hani alındı diye biz haberlerde gördük. Bu hangi kanuna dayanarak hangi mahkemede e, görülüyor bunun davası? Twitter suç ceza mahkemelerinde <gülüyor> Evet, O konuya da değinmek istiyorum açıkçası. Yani, evet. Twitter suç ceza hakimlikleri ve Twitter suç ceza mahkemeleri var. Bunlar ayrı evet. ayrı birimler. Bu, bu birimlerde önce yargılama yapılıyor. Yargılama yapıldıktan sonra önce bir linç başlatılıyor. Linçten evet. sonra da hüküm veriliyor. Bir kişinin tutuklanıp tutuklanmamasına burada karar veriyor. Ondan sonra kişi tutuklanıyor. Kanun olarak peki hangi kanun? Yani, bir kanunu var mı acaba? <gülüyor> hakaretin mi? Neyin yani, kanunu? Ha hakaretvari yorumun. Bu sosyal medya hesabımızda kendi kendimize yaptığımız bir paylaşımın altına gelen bir hakaretvari yorumun hani bizim mesela kendi yaşayacağımız bir olayda muhtemelen Twitter linci devreye girmeyecektir. Ancak biz kendi yollarla kendi hukuk yollarıyla halletmeye çalışsak nasıl hangi davaya? Ha biz hakarete mahkemeye... maruz kalırsak mı mesela? Evet. E, hakarete maruz kalırsak tabii ki bu hani savcılar bir suç duyurusu dilekçesiyle başlatılan bir süreç. Bu evet. hakaretin niteliğine göre, karşılıklı olup olmamasına göre, hakaret edenin kişiliği veya hakarete maruz kalanın kişiliği, e, toplumdaki yeri veya işte hakaretin derecesi gibi bir sürü farklı farklı kriterlerle belli bir sınır var. İşte üç aydan başlar duruma göre bu artık Cumhurbaşkanı'nın hakarete çok daha üst sınırlara kadar giden bir noktaya varır. Yani çok fazla parametresi var. Mesela anladım. ünlü farklı, farklı, bir kişiye, anladım. bir kamu yöneticisine hani e, ağır eleştiri sayılabilecek, hakaret kabul edilmeyecek ifade eder. Sıradan bir kişiye hakaret de kabul edilebilir. Bunun hmm. gibi ayrımlar da var. O yüzden hani çok dereceli bir husustan bahsediyoruz. Evet hakaret bu. İşte bu hakarete şu kadar ceza verilir gibi bir e, formül yok. Anladım. Yani şöyle hani Kanun olarak da farklı farklı kanunlara oluyor değil mi? Sanırım o şekilde Yok sadece Türk Ceza Kanunu'nda işte yani bildiğimiz evet. e, basit hakaret 125 ve devamı işte bir de e, 299 Cumhurbaşkanı hakaret bir de işte e, kurul halinde çalışan işte heyetlere hakaret diye onun maddesini hatırlamıyorum. E, Kaç tane hakaret maddesi var hepsi Türk Ceza Kanunu'nda. Anladım. Şimdi biraz da bu, bu arada şeye doğru söyleyeyim evet. çok özür dilerim yani sadece suç gözüyle bakmayalım hakaretin derecesine yine maruz kalan kişiye veya hakaret eden kişiye göre değişen parametreler olabilir. Aynı zamanda bu bir hukuk davası konusu olabilir yani karşı, hakarete maruz kalan diğer taraftan tazminat da talep edebilir. Duruma Anladım. göre maddi çoğunlukla da manevi tazminat. Evet şimdi bir diğer soruma geçiyorum. Bu, biraz, bu konu biraz sanki uzun gibi geldi ancak e, siz de bir uygun bir şekilde anlatacaksınızdır. Unutulma hakkı e, nedir ve nasıl kullanılır, nasıl kullanabiliriz? Unutulma hakkı en basitliğiyle şu, hani artık bugün bir bilgi çağında diyoruz, klişe bir laf oldu ama şimdi evet. bilgi çağında içerisinde e, bilginin, herhangi bir malumatın, bilginin veya bir haberin çok kolay bir şekilde üretilmesi ve çok kolay bir şekilde yayılması mümkün. Evet. Bu nasıl olabiliyor? Diyelim ki evinizde oturuyorsunuz, bir suçla suçlandınız, evinize polisler geldi, sizi gözaltına aldı ve götürdü. Biraz tanınan birisi birisiniz eğer, sizin bu gözaltına alınmanız basın için bir haberdir. İşte dediler ki şu kişi gözaltına alındı. Bu haberde evet. ne oldu? Lekelendiniz. Evet. Halbuki soruşturma sonunda suçsuz olduğunuz anlaşıldı, takipsizlik verildi veya yargılandınız, beraat ettiniz. Bu da kesinleşti. Ama o gözaltına alındığınız veya tutuklandığınız konusu nereye ararsanız arın her yerde karşınıza çıkmaya başlıyor. Hani bu gibi durumlar için unutulma hakkı gündeme gelmiş. Bu ilk e, Avrupa Konseyi'nde gündeme gelmişti. E, bir, yani Avrupa e, Adalet Divanı'nda gündeme gelmişti. İspanya Yerel Mahkemesi'nden istenmiş. İspanya Yerel Mahkemesi konunun e, bütün Avrupa'ya ilgilendiğini düşürerek konuyu Adalet Divanı'na göndermiş. Adalet Divanı da unutulma hakkını bir İspanyol avukat hakkında tanımlamıştı ilk defa. Daha sonra Türkiye'de yargıtay kararlarına da konuldu unutulma hakkı. Ve şimdi de işte e, uluslararası metinlerde yavaş yavaş unutulma hakkı yer almaya başladı. Yani bu şu anlama geliyor. Bir insan kendisiyle ilgili bilgilerin kendi kişilik hakları içerisinde olan bilgilerin artı e, kamu yararını ilgilendirmeyen, haber değeri olmayan ve geçmişinde kötü ifadeler olan bir takım bilgileri e, unutulma hakkıyla kaldırma olanana sahip oldu. Yani ben unutulmak istiyorum. Geçmişte böyle bir şey yaşanmıştı veya geçmişte böyle bir şey yaşanmamıştı ama bu bir yalan haberdi. Veya evet. ben geçmişte işte e, çok tuhaf pozlar vermiştim ama şimdi ee, yeni bir hayata başlıyorum. Bu geçmişteki pozlarımın burada olmasını istemiyorum gibi farklı farklı gerekçeler olabilir. Ancak bu unutulmak şu anlama gelmez. Yani kamuoyu önünde bir suç işlemişimdir, bir hukuki bir durumum vardır veya bir gerçek haber vardır. Bu haberleri karartmak, bu durumu karartmak için kullanılan bir hak değildir. Anladım. Ee, buradan biraz da şeye bağlamak istiyorum. Ee, birkaç sosyal ile ilgili konuştuğumuz şeyleri biraz daha böyle farklı kanunlardan alıyoruz dedik. Ancak sosyal medya kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkabilir mi, gelebilir mi? Belki de sosyal medya temel böyle terimlerinin bulunduğu biraz da hani kişisel kişiler hukukunda olduğu gibi işte kişilik nasıl başlar, kişinin sağ, sağ ve tam doğumuyla gibi sosyal medyada da takipleşmek işte bu şekilde olur veya işte takipleşmenin manası budur tarzında bir Belki de bu şekilde hani benim kafamda bu şekilde oluşturacak. Sosyal medya kanunu genel it anlamıyla e, olabilir mi, Olmalı mı? Olmamalı. <gülüyor> evet. Neden? Ya sosyal medyanın kanunu olur. Bu şuna benziyor. Yani biz bir grup arkadaş bir araya geliyoruz. Aranızda şöyle konuşun, böyle konuşmayın. Şunu söyleyin, bunu söylemeyin. Bunu söylerseniz şuraya bildirim yapın. E, veya işte hiç söylemeyin, istediğimizi susturun falan. Hani böyle bir dünya yok. Sosyal medyanın en güzel özelliği herkesin ücretsiz bir şekilde, istediği yerden istediği şekilde kendini ifade edebilme hakkı. Yani hmm. internetle önce internetle sonra da sosyal medyadaki araçlarla gelen temel haklı özgürlüklerden bahsediyoruz. Bakın ifade özgürlüğü var, haberleşme özgürlüğü var, haber alma özgürlüğü var, bunun gibi birçok özgürlük alanını biz internette ve sosyal medyada daha sık kullanıyoruz. Eğer biz sosyal medyayı belli bir kurallara bağlamaya kalkarsak işte o zaman işin içinden çıkamayız. Sosyal medya nasıl olur? Genel hükümlerle yaparız. Nasıl ki hakarette e, medeni kanun, Türk Medeni Kanunu 24. ve 25. maddesine göre işte müdahaleyi önleyebiliyorsak veya e, genel hükümlere göre maddi ve manevi tazminat isteyebiliyorsak ya da Türk Ceza Kanunu'ndaki genel hakaret 125. Evet. maddedeki gibi veya farklı suçlarda nasıl bunu bir suç duyurusu konusu veya bir e, soruşturma konusu yapabiliyorsak e, sosyal medyada da aynı şekilde yapıyoruz. Yani sosyal medya için ayrı bir kanuna gerek yok. Ha gelelim şöyle bir şey var 5651 sayılı kanun ilk internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi hakkında kanun olarak çıkmıştı ama son bu 2020 değişikliğiyle 2020 Temmuz ayıydı galiba. Tam evet Temmuz'un yok. sonu olarak evet. geçiyor. E, bu değişiklikte de sosyal medyanın da tanımı geldi. Sosyal medyanın tanımı yapılarak bir de sosyal medya sağlayıcı e, gibi tanımları geldi. İnternet, şirketi, sosyal medya şirketlerine bir takım yükümlülükler yüklendi. Gerçi bunun uygulan, uygulanmaması konusunda çok tereddütlerim var. Evet onu da soracaktım oraya da geleceğim. Evet uygulanamayacağını düşünüyorum ama hani e, böyle bir kanun da çıktı. Derseniz evet. niye uygulanamaz? Çünkü sosyal medya çok farklı bir alan. Yani aslında sosyal medyalar bir platform. Evet. Yani bizim ifadelerimizi çıkarırsak, kullanıcıların paylaştığı şeyleri çıkarırsak geriye sadece bir tane boş alan kalır. Evet. Orayı, e, orası yapan sosyal medya yapan şey bizim hep beraber paylaştığımız şeyler. Şu an burada Instagram'da beraber bir içerik üretiyoruz. Bir canlı yayındayız. Evet. Yani bunu biz üretmezsek zaten Instagram'da öyle bir şey yok. Instagram'a evet. bir fotoğraf e, yüklemezsek zaten öyle bir fotoğraf yok. Sonuçta hani sosyal medya şirketlerini bir yükümlülük altına sokmanın bir anlamı yok. Ki mevcut eski yasada, yani 5651 yasada da zaten ne diyor, onların denetleme imkanı yok. Dolayısıyla e, başkasının sağlamış olduğu içeriklerden sorumlu değillerdir, diyor. Bir nevi öyle bir sorumluluk rejimi yüklemişti ki e, sorumluluk değildi. Sadece hukuka aykırı bir içerik oldu ve bu mahkemece tespit edildi, bunu kaldırmak yükümlülüğü vardı deniyor. Ama sıkıntı şu ki, Türkiye'de verilen mahkeme kararlarında hani hukuka aykırı mı değil mi gibi kaygılar biraz arka plana atılmış durumda. Yani farklı kaygılarla verilen kararlar olunca bazı kararlar siyasi, bazı kararlar ticari, bazı kararlar hatır işi falan olduğu takdirde işte o zaman orada uygulama problemleri çıkabiliyor. Bu böyle bir yasa peki Hani kanun olarak değil de böyle bir düzenleme olarak bir yasa birkaç maddelik belki yasa olarak gelmesi sizce uygun mudur? Belki de önünü birazcık al olsun alabilmek için. Çünkü bazen gerçekten öne alınamayan şeyler yaşanıyor ve artık sizin de dediğiniz gibi sosyal medya işte Twitter sul mahkemesine dönebiliyor iş. Ee, dönüyor yani olsa... engellemenin şansı yok. Bunu engelleme şansımız yok. Çünkü orada sen, ben ve... Bir sürü insan var. Evet. Yani aslında bu yapılanların hepsi insan davranışı. Farklı bir şey değil ki. Bizim buradaki sıkıntımız e, bu konudaki kültürü oturtamamamız. Bu konudaki eğitimi e, veremememiz. Yani şöyle bir şey var. İnternet okur yazarlığı diye bir kavram var. Evet. İnternet okur yazarlığı dedi bir şey. internette A harfi nasıl okunur, B harfi A nasıl okunur diye. İnternette etik e, kodlar nasıl oluşturulur? Bu etik kodlara nasıl uygun davranılır? İnternette, sosyal medyada nasıl davranmak gerekir? Normalde yüz yüze gelseniz size söyleyemeyecek bir insan e, arkanızdan Twitter'da veya başka yerde atıp tutabiliyor. Evet. Söyleyebilecek. Mesela hiçbir ünlü sanatçıya doğrudan ulaşamazsınız. Ama evet. Ünlü sanatçıya sosyal medya üzerinden insanlar laf sokuyor veya evet. işte normalde e, şunu şöyle faydası da var normalde politikacının yüzüne söylemeyeceğiz bir şey eleştir olarak ona da iletebiliyorsunuz veya bir iş insanına veya bir bilim insanına bir konuda yorum yapabiliyorsunuz yani ne e, yapacak bir şey yok tatlı yanı olduğu gibi acı yanı da var evet. işte bunların hepsi bir eğitim ve kültür meselesi genel olarak ilkokullarda ortaokullarda bir ders konusu olması lazım belki de. yani haftada bir gün olabilir iki gün olabilir ama internet okur yazarlığı üzerine bir çalışma yapılması lazım. Olduğu gibi kabul etmeliyiz yani. Evet. E şimdi biz orayı mahalle kültürü gibi sanki böyle mahallemizdeki şey gibi kullanıyoruz e, sosyal medyayı. Yani evet. mesela insanlar sosyal medyada daha fazla takipçisi oldukça daha fazla tanır oldukça daha dikkatli olmak zorunda. Tabii evet. Daha bir sorumlu olmak zorunda. Yani ben sigara içiyorumdur özel hayatımda ama şimdi 10 bin kişiye birden oturup sigara içerek bir yayın yaparsam bu hoş olmaz. Evet tabii. tabii. Ee, biraz bu şeyi sosyal medya yasasını konuşmak istiyorum çünkü artık geçti ve hani artık uygulanabilirliği kısmı, birkaç böyle ayrıntı kısımları var. Ee, onları sormak istiyorum. Ee, öncelikle e, temsilcilik konusuna değinmek istiyorum. Temsilcilik iler hakkında ne düşünüyorsunuz? Açılır mı? Açılırsa durum ne olur? Veya büyük ihtimalle e, açılmaz diye düşünüyorum ben ama. Ben de açılmayacağını düşünüyorum. Ee, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek bu maddeler. Sosyal medya temsilcilikle ilgili. Diyor ki işte önce diyor bir uyarırım. Temsilcilik aç. 30 gün içerisinde açmazsan e, işte para cezası gönderirim. Bir daha uyarırım. Yine olmazsa para cezasını artırırım. Bu arada üzerinden de zaman geçti. Detayları şu an hatırlamıyorum ama hani hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Ee, ben izleyen arkadaşlar da böyle yanlış şey yapmasın. Sonra işte bir aşama daha geliyor. Diyor ki ben e, sana reklam ve cezası veriyorum. Yani evet. reklam yayınlasan da reklam gelirleri sana ödenmeyecek. Türkiye'de oluşturulan reklam geliri diyor. Ondan sonra bir sonraki aşamada da diyor ki trafiğini yüzde kadar daraltırım. Bir sonraki aşamada diyor ki trafiği yüzde 95'e kadar daraltırım. Yani Altı aşamalı diye hatırlıyorum. Bir aşama atlamış olabilir Altı aşamalı bir e, kanun plan öngörüyor. Evet. Ve bu her birin arasında da bir anayirlik bir süre var. Hadi beş ay içerisinde yüzde doksan beşe kadar daraltmaya kadar giden bir yaptırma. İşte sıkıntılı olan nokta burada. Çünkü yüzde doksan beş daraltma demek e, mesela Instagram'da şu an canlı yayın yapıyoruz ya evet. Instagram'da canlı yayın yapamayız demek Evet, büyük bir Instagram'da iki tane fotoğrafı yükleyemezsiniz bile demek. Girersiniz, engelleme yok. Ama bu neye benziyor? İşte dört şeritli bir otobanda, yani gidişi dört Peki. şerit, gelişi dört şerit ayrı ayrı olan otobanda, diyor ki tüm sosyal medya trafiğini emniyet şeridinden aldım. Dört şerit bomboş ama bütün en ağır trafiğin olduğu yeri demniyet de şeridinden sürdürmek zorunda O trafik ilerlemez. Evet. İşte bant daraltma, genişlik, bant genişliğini daraltma, trafiği daraltma dediğimiz şey bu. Dolayısıyla e, bu yaptırıma kadar gidecek ama bu şirketlerin de Türkiye'de temsilci açmak için çok istekli olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de bir temsilci atadıkları zaman bu temsilcinin herhangi bir bilgi vermeye zorlanmayacağını, herhangi bir mahkeme evet. kararıyla e, bir şey açıklamaya zorlanmayacağı veya bir gün gözaltına alıp alınmayacağı falan açıkçası e, çok belli değil. Hani evet yasalarımız gayet uygun yasalar ama yasaların uygulanma konusunda da sıkıntılarımız var. Evet. Yani bir gün bir bakmışsınız bir e, savcılık soruşturma yapmış. Sabah adamı gözaltına almışlar 5'te. suç evet. ceza hakimi de e, tutuklamış. Yani bu başa çıkılıncık bir şey değil. Eğer bizim bu öngördüğümüz şekilde yerlerse olay... Sonunda büyük bir sınırlama gözüküyor ve e, sınırlamalarda genellikle insanlar VPN kullanarak bu sınırlamalardan evet. kaçmak istiyor ve evet. bunun sonucu ne olur peki? Ya VPN kullanmak evet VPN kullanırız ama mesela kullanıcıların büyük bir kısmı VPN kullanamayacağı için muhtemelen sosyal medya ortamlarını terk edecektir. Kullanabilen kısım içinde de dış, yurt dışına bir... Para aktarımı söz konusu olacak. İşte 5 dolar, 10 dolar gibi bir ekonomik maliyet. Ee, ayrıca böyle neydi belirsiz VPN'lere girerek kendi kişisel bilgilerinin evet. ele geçmesini e, riske atabilirler. Ele geçebilir kişisel bilgileri. Nereye gitti, nereye çıktı gibi bilgiler. Dolayısıyla e, her yönden zararlı. Onu da geçtim. Bugün internet üzerinde çok ciddi bir ekonomik faaliyet var. Yani evet. Instagram üzerinden yayın yapan sanatçılar... Şirketler, reklam yedirleri olan kuruluşlar var, ürünlerini tanıtanlar var. Yine aynı şekilde Twitter üzerinden kendini ifade eden birçok sivil toplum örgütü, birçok sanatçı, hukukçu, politikacı var. Ee, Facebook'ta yine aynı şekilde reklamlar, ürün satışları vesaire gibi çok ciddi bir ekonomik e, faaliyet var. Bütün bu ekonomik faaliyetler de sektiği olacak. Yani nereden bakarsanız bakın, külleyen bir zarardan bahsediyoruz. Evet. Sonunda bize hiçbir yani biz, şekilde faydası olmayan... Evet. VPN'e biz... gireceğiz de ne olacak? Yani VPN'e girdiğimiz zaman hani e, şu eski internetin ilk işte Facebook'un 2007-2008'deki ilk zamanlarında veya işte Twitter'ın 2010'daki, 2011'deki ilk zamanlarında buralar tuttu tut diyeceğimiz bir hale dönüştük. Evet. Bu içeride bu şekilde bir yansıması olmasının haricinde bir de e, A tarafsızlığı mevzusu var. O onun da açıklayabilir miyiz? İşte A tarafsızlığı mevzusu evet önemli. Yani bir internet e, telekom operatörünün veya internet servis sağlayıcının herhangi bir içeriğe, herhangi bir servise öncelik vermemesi. Hepsine eşit davrası anlamana geliyor A tarafsızlığı. E, bu A tarafsızlığında da tabii ama mahkeme kararlı olduğu için işte A tarafsızlığı zedelemez gibi görüşler de ortaya çıkacak. Türkiye'de de A tarafsızlığını düzenleyen bir mevzuat da yok. Yani internet servis sağlayıcılar tarafsız olarak içerikleri üretecek veya içeriklerin trafikine izin verecek şekilde bir düzenleme de yok. Ama bu özellikle ABD'de çok kullanılan bir şey. Net Neutrality, dedi, net neutrality dediğimiz olay, A tarafsızlığı. Bununla hmm. ilgili çok sıkı düzenlemeler var. Mesela AOL diyelim, AOL. AOL kendi kanallarını diğer farklı mecralardan farklı olarak daha ön plana çıkaracak şekilde veya trafiğini daha yüksek şekilde açacak şekilde bir çalışma yapamazsın. Ha bunun istisnasını nerede görebiliyoruz? Mesela Türkcell TV'de görebiliyoruz. Mesela Türkcell TV aldığınız zaman satın aldığınız zaman veya bir e, başka bir başka var mı? Şey var TV bu var aynı şekilde çalışan. Evet. E, i̇şte bunlar da aynı zamanda internet abonesisiniz ve aynı zamanda size de böyle bir televizyon servisi veriyor. İşte bunlar da e, tabii ki Belli bir bant televizyon yayınına ayrılıyor. Televizyon yayınına ayrıldığı zaman siz böyle HD kalite yani yüksek kalite e, filmleri veya işte program akışını televizyonunuzda hiç bozulmadan seyredebiliyorsunuz ama iki tane internet sitesine girmeye kalktığınızda biraz ağır olabiliyor. İşte bunun sebebi de sizin o bağlantı üzerinden farklı bir e, kanal açması ve trafiğin, görüntü trafiği büyük bir oranda oradan geçilmiş olması. Yani bu ağ tarafında engel bir durum değil çünkü zaten siz onu e, bilerek alıyorsunuz. Ama evet. şirketler sizi bu konuda bilgilendiriyor mu? Orası biraz tartışılabilir tabii. Evet. Ee, yavaştan sona doğru geliyoruz yanımızın sonuna doğru. Ee, ya, süpermiş. Yor <gülüyor> yorumları açtım. Arkadaşların e, sorusu varsa onları alabilirim. Onun haricinde e, sosyal medya ve hukuk değil de biraz daha bilişim hukukundan bahsetmek istiyorum, konuşmak istiyorum. E, sizin e, bilişim hukukuyla ilgili çok büyük bir geçmişiniz var. Evet arkadaşlar, düşünen arkadaşlar için ne önerirsiniz? Bilişim hukukuna yönelmek istiyip orada gelişmek, kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için? Vallahi çok şey öneririm. Çünkü bilişim hukuku deniz derya bir alan. Hani evet. neden deniz derya? Bir kere şunu söyleyeyim. Bilişim hukuku bir e, vergi hukuku bir spesifik bir alan değil. Veya işte bir medeni hukuk, işte ben boşanma hukuku yapacağım ya işte e, kişiler hukuku, şirketler hukuku yapacağım gibi falan bir alan da değil. Bilişim hukuku hepsini kapsayan bir alan. Hepsini az da olsa bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Multidisipliner. Borçlar hukuku, multidisipliner. Borçlar hukuku bilmeniz gerekiyor çünkü elektronik sözleşmeler var. Ticaret hukuku evet. bilmeniz gerekiyor. İnternette startup girişimler var. Ee, ceza hukuku bilmeniz gerekiyor, bilişim suçları var. Vergi hukuku bilmeniz gerekiyor çünkü online dijital reklamlar veya servislerin vergilendirmesi suçları var. Ee, yayıncılık bilmeniz gerekiyor çünkü dijital yayıncılığının çok büyük bir kısmı burada. Yani kitle iletişim hukuku bilmeniz gerekiyor. Ee, böyle böyle örneklere sayabiliriz. Dolayısıyla multidisipliner olduğu için bir kere her hukuk ile ilgili askeri, temel bir bilgi sahip olmanız gerekiyor. Bu işin hukuk kısmı. Gelelim ikinci kısmı teknik kısım. Çünkü e, yani internet dediğimiz zaman, bilişim dediğimiz zaman hani sunucuların, ağların, internet altyapısının ne olduğunu teknik olarak bilmek durumundasınız. Teknik terimlere hakim olmak durumundasınız. Evet. Dijital reklamcılık, elektronik ticaret, dijital oyun dediğimiz zaman e, bunların nasıl çalıştığını, arka planda neler olduğunu bilmek gerekiyor. Yazılımın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Evet. E, hatta önümüzde artık daha iyi yeni teknolojiler var bugün yapay zeka diyoruz yapay zeka dediğimiz aslında bir yazılım ama e, bu yazılımın da nasıl çalıştığını mantalitesini bilmek gerekiyor nelere kadar gidebileceğini öngörmek gerekiyor robotlar geliyor robotlar otonom cihazlar geliyor dolayısıyla e, iş alanı e, çok çok gittikçe geliştiren bir alan tabi en büyük alanlardan bir tanesi de hani anayasal haklarımız temel hak ve özgürlüklerimiz alanında da ee, endişeler doğuran ama aynı zamanda da yenilikler getiren bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bilişim yapmak istiyorsanız bir, hukuki bilgi çok önemli. iki teknik bilgi çok önemli. Üç, bütün bunların hepsini birbiriyle bağlantılayabilmeniz ve öngörü yeteneğinizin çok daha yüksek olması lazım. Dördüncü ekliyorum, çok iyi bir kullanıcı olmanız lazım. Bu Şimdi sosyal medya olabilir, evet. oyun olabilir, başka bir şey olabilir. Bir teknik cihaz olabilir, elektronik cihaz olabilir. İçinde kullanıcı olarak uzman derecesinde bulunmanız gerekiyor. Hayır, Yoksa ben bir hukuku mi? yapıyorum deyip de işte internetten iki tane içerik kaldırdım. Ya da işte ne bileyim e, internetten bir dolandırıcılığı çözdüm falan dediğin zaman bir işim hukukçusu olunmuyor. Anladım. Ee, şöyle yorumlardan gelen soruları okuyayım. Bir arkadaş e, temsilcilikleri bu bir saniye. Temsilciliklerin açılmasıyla e, devletle devletlerin kayıyor çok özür diliyorum. Ha, ben okuyayım. Temsilciliklerin açılmasıyla devletlerin tüm kullanıcıların internet ortamındaki verilerine erişmesini sağlar mı? Sağlarsa bunun KVK boyutu ne olur? Şimdi temsilcilikler açılırsa devletlerin tüm kullanıcıların internet ortamındaki verilerine erişmesini sağlamaz. Ama e, tutup şunu yapabilirler, hani mahkemeden bir karar çıkıp şu kullanıcının şu verilerini, şu bilgilerini, IP adresini veya işte ne bileyim kayıt olduğu bilgilerini verin diye bir e, mahkeme kararı çıkabilir. Bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı tartışmanın, hani Türkiye'de bir temsilcilik varsa tabii ki bu karara uymak durumunda kalacak. Ama bu, bu e, bilgileri verdiği zaman da sosyal medya şirketi kendi kuruluş amacının dışına çıkmış olacak. Dolayısıyla evet. burada bir çelişki olacak. Ben bunu e, sağlanacağını düşünmüyorum. Zaten KVKK boyutuna baktığınız zaman da e, burada hani bizim aleni olarak paylaştığımız bilgilerin dışında aleni olarak paylaşmadığımız bir takım bilgiler de var. Zaten bu bilgiler e, KVKK konusunda problem değil. Bugün herhangi bir elektronik ticaret sitesinden alışveriş yaptığınız zaman e, bilgileriniz işte mahkeme tarafından istenebilir bir hukuki uyuşmaz veya bir suç soruşturması nedeniyle istenebilir. Türkiye'deki şirketler bu bilgileri vermek zorunda ve veriyor. Ama yabancı şirketler yani sosyal medya şirketleri bu verileri verir mi? İşte orası bir muamma. Onların kendi politikaları doğrultusunda zaten böyle bir şey. Ee, kendi politikaları diyemeyeceğim çünkü bir politika oluşturmanız bir anlamı yok. İçinde bulundukları ülke değil de daha çok Kuruldukları ülkenin yasalarına tabi oldukları için, hmm. kuruldukları ülkenin yasalarına göre mahkemeden bir karar çıkartırsanız ancak verebilirler. Ama bunun dışında herhangi bir ülkenin mahkeme kararında bir bilgi vermiyorlar. Bunun böyle bir olmasının sebebi şu, yani Türkiye için demeyeyim ama mesela hani Pakistan gibi, Afganistan gibi veya işte Çin gibi, ee, Kuzey Kore gibi, Kuzey Kore'de gerçi internet kullanılmıyordur herhalde ama. Evet, ee, kapalı. Hani veya bazı ortada ülke gibi antidemokratik yapıların olduğu ülkelerde o zaman her kullanıcı bilgisizlenir ve işte her kullanıcı bilgisini paylaşırlar ki o zaman sosyal medyanın e, bütün amaçlarını, oradaki evet. bütün güvenliği e, güvenliğe aykırı bir şey olmuş olur. Evet. Ee, başka bir arkadaşımız. Ee, Zoom ile ilgili çok fa fazla verilen güvensizliği güvensizliğiyle e, Verilerin güvensizliği ile ilgili tartışmalar vardı. Bu konuyla ilgili detayları paylaşabilir misiniz? Bu geçtiğimiz dönemlerde karantina döneminde evet, Zoom biliyorsunuz mi? büyük tartışmalara sebep oldu. Onunla ilgili bir soru. Yani açıkçası Zoom tarafını takip etmedim. Ben farklı araçlar kullanıyorum. Evet böyle bir şeyler oldu ama sonrası ne oldu açıkçası çok bilmiyorum. Anladım. Ee, bilişim hukuku ile ilgili teknik bilgileri nasıl öğrenebilir edinebiliriz? Ee, sadece kullanıcı olmak yeterli mi? Dö saydığınız bu dört etkenin e, yanında okullarımızda da e, devlet okullarında özellikle bunun eğitimi olmuyor bilişim hukukunun. Sizin dediğiniz gibi hani tüm bu saydığımız tüm işte hukuk dallarını öğrendikten sonra bir bilişim hukuku dersi olsa mesela çok daha güzel olabilir ancak e, tabi hazıra konu e, ne güzel bilişim <gülüyor> hukuku dersi olsa ne güzel olur falan. Ya bakın arkadaşlar ya bu iş inanın bana merak ve sevgi işi. Evet. Yani bu sadece bilişim hukuku değil. Hukukun herhangi bir alanı içinde geçerli. Yani kimse kimseye zorla bir alanı sevdiremeyeceği gibi hadi e, herhangi bir alanı çalışmanız zorunda iyi duymaz onu sevmenize bağlı. Sadece sevmek de yetmiyor. Meraklı olmanız, merak etmeniz gerekiyor. Şimdi teknik bilgileri nasıl öğrenebiliriz? Merak edeceksiniz. Mesela şu merakı, ben başlamıştım ilk internette tanıştığımda e, 97 yılıydı. Ya acaba nasıl oluyor da ben buradan şimdi basıyorum, Alta Vista diye bir site geliyor. E bu Altavista sitesi geldiği zaman bir sürü işte dizim var, kategori var. Bastığım zaman onunla ilgili siteleri görüyorum. O sitelere girdiğim zaman o siteden bu bilgiler buraya kadar geliyor. E nasıl oluyor bu? Bak, en basit merak buydu. Sonra işte araştır araştır. Bunun cevaplarını internette bulabiliyorsunuz. Forumlar, şunlar, bunlar binlerce bilgi kaynağı var. Aa sunucu varmış. Aa internet buymuş. Aa işte alan adı diye bir sistem varmış. Aa alan adı sunucuları varmış gibi arka plandaki aktörleri görebiliyorsunuz. Bir de bu merak Din dinamik yani, bir dal olduğu evet, için. Bu, evet. Evet ya yani mesela sosyal medya veya yazılım nasıl bir şey? Yazılım nasıl bir fonksiyonu var ki işte bu kadar şeyi bize sağlayabiliyor? Bir mobil uygulama indirdik. Bunun arka planda neler olabilir? Hepsi bir merak. Evet. Teşekkürler. Ee, WhatsApp kullanımının kişisel veriler için güvenilirliği ne boyutta diye sormuş bir arkadaşımız. Anladım. Eğer WhatsApp'ınızı sadece kendiniz kullanıyorsanız bir problem yok çünkü WhatsApp uçtan önce şifreleme teknolojisi kullanıyor. Yani A kişisinden B kişisine mesaj gittiği zaman bu sadece A kişisine ve B kişisinde açılabiliyor. Aradaki herhangi bir yerden alındı elde edilemiyor, görüntülenemiyor anlamına gelir. Ama siz telefonunuza güvenlik kilidi koymazsanız bir başkasıyla paylaşırsanız tabii ki burada güvenlikten bahsedemeyiz. Dolayısıyla WhatsApp'ın güvenilirliği yüksek ama e, kişisel güvenilirinizle beraber olmak kaydıyla. Teşekkürler. Buna Kerem Yorum yapmış. Çok sevdiğim de bir arkadaşımdır, gazeteci. O da demiş ki Zoom bu olaylardan sonra mi güçlenecek bir şirket satın aldı. Teşekkür ettim. Ben de bu şeyi, bilgi tamam, tazelemiş oldum. Teşekkür ederim, evet. Mümtaz Hacıpaşoğlu da size selam göndermiş. Çok sevgili bir meslektaşım, da, genç evet. meslektaşım. Şunu söyleyeyim. Bilişim hukuku alanında hani birçok yetenekli meslektaşım var. Mümtaz da onlardan bir tanesi. Oldukça parlayan bir isim. Orada evet. sevgiler. Biz de sevgilerimizi sunuyoruz. Onda da bir yayınımız olmuştu ilk sezonumuzda. Evet. Yavaştan sonra doğru geliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Abi i̇şte benim en sevdiğim soru. Ne ekleyim bilemiyorum. Yani hepinizi <gülüyor> seviyorum değil <diyeyim. gülüyor> <gülüyor> mi? Umarım... <gülüyor> <Çok> teşekkür ederiz. <gülüyor> Umarım. Şu hani pandemi dönemi biter de tekrar böyle bir gün böyle Konya'ya gelirim. İnşallah Çünkü, bekliyoruz. Evet. Yine Selçuk Üniversitesi'ne gelmiştim. Selçuk Hukuk Davetlisi olarak. Evet. Ben ilk defa geldim o kampüsü gördüm. İçinden tramvay geçen kampüs. Evet. Hatta oradaki sosyal tesis demeyeceğim. AVM olmuş bir nevi sosyal tesis demeye bir evet, şahit ister. Evet, evet. Orada böyle bir yemek falan yemiştik öğrenci arkadaşlarla. Çok keyifli bir e, üniversite kampüsüydü. Yani evet. Tekrar gelmek istiyorum bir fırsatını bu zaman. çok özledik evet. Ha, şu pandemilere bitsin? Evet. Bana bir et ekmek ısmarlarsınız artık. Tabii tabii. En güzel yerinde inşallah bekliyoruz sizi de. Ee, en yakın zamanda eğer dönebilirsek fiziksel ortama sizi de bilişim hukukunu geniş geniş konuşmak üzere ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim ee, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz lisan ettiysek affola görüşmek üzere sağlıcakla kalın İyi akşamlar İyi akşamlar